Ya göründüğün gibi ol. Mevlana Celaleddin Rumi Büyük İslam mutasavvıfı Dünyada milyonlarca insanı İslam dinine yakınlaştıran İslam düşünürü. Eserleriyle asırlardır tüm insanlığı kucaklayan bir gönül sultanı. Tarihsel kaynaklara göre Celaleddin'in annesi Mümine Hatun, şahlardan Alaaddin Muhammed'in kızıdır. Mümine Hatun, Konya Karaman'da, Maderi Sultan denen cami dergahında yatmaktadır. Mevlana'nın babası, devrinin ünlü bilginlerinden biri olan ve Sultanül Ulema diye anılan Hüseyin oğlu Bahaeddin Veled'dir. Bazı kaynaklara göre Bahaeddin Veled, Moğolların Belhi istilası üzerine buradan ayrılmış ve kesin olarak bilemediği bir yol izleyerek Konya'ya gelip yerleşmiştir. Bahaeddin Veled Konya'da halka verdiği vaazlarla büyük bir üne kavuşmuştur. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın lalası tarafından Bahaeddin Veled için Medrese-i Hüdavendigâr adlı büyük bir medrese de yaptırılmıştır. Bahaeddin Veled'in ölümü üzerine onun bilgi ve aydınlık mirasını temsil etme görevini oğlu Celaleddin üstlendi. Bahaeddin Veled'in ilim ve kemalinden yararlananlar Mevlana'nın çevresinde toplanmışlardı. Ölümünden kısa bir süre sonra öğrencilerinden ünlü Sufi bilgin Burhaneddin Muhakkik Tirmizi'nin Konya'ya geldiğini görüyoruz. Burhaneddin, hocası Sultanul Ulema ile buluşmak üzere geldiği Konya'da onun yerini alan Mevlana ile karşılaştı. Seyyid Burhaneddin, entelektüel, kitabi bilgilere teslim olmuş görünen Mevlana da, ilk mistik ilgiyi uyandıran kişi olmuştur. Burhaneddin, Mevlana ile on yıla yakın bir süre meşgul oldu. Mevlana'nın Halep ve Şam'da tahsil görmesinin de, Burhaneddin'in teşvikiyle olduğu anlaşılıyor. Tirmizli Seyyid, Mevlana'yı bir süre sonra bir aşk tufanı gibi, Konya'yı saracak olan Tebrizli Şems'in gelişine hazırlamış ve Şems Konya'ya gelmeden bu kenti terk edip Kayseri'ye gitmişti. Marif adlı eserinden büyük bir bilgi ve aşk eri olduğunu anladığımız Seyyid Muhakkek'in ölümü Mevlana'yı çok etkiledi. Ölümünü duyunca kalkıp Kayseri'ye gitti ve hocasının bıraktığı kitapları da alarak geri döndü. Burhaneddin'in ölümü üzerine onun bağlıları da Mevlana'nın çevresinde kümelendiler ve Mevlana daha büyük bir halkaya hitap etmeye başladı. Mevlana çevresinden büyük itibar gören birçok bağlısı bulunan bir din bilgini olarak yaşayıp giderken onun hayatını alt üst eden bir garip adam geldi Konya'ya. Tebrizli Şems Hiçbir yerde mekan tutmadığı için durmadan dolaşan Şems diye anılan bu zatın devrin bir tasavvuf eri olduğu eseri makalattan anlaşılıyor. Ancak onu herhangi bir tarikate veya şeyhe mensup göstermek mümkün değil. İbn Arabi de dahil devrinin birçok ünlüsüyle sohbet etmiş fakat kiminin felsefeye kapıldıkları için, kimini de şeyhlik ilan ettikleri için ağır tenkitlere maruz bırakmıştır. Bir kayıtsızlık, bir özgürlük, bir aşk ve sonsuzluk devidir Şems. Ve sonunda temsil ettiği bu değerlerin onurunu hakkıyla taşıdığını şehit olarak ispatlamıştır. İşte bu Şems birden Konya'da görülüyor. Tarih 1244'tür. Geliyor ve Mevlana ile tanışıyor. Bu sufi zatla tanışmasıdır ki Mevlana'nın hayatında büyük etki yaptı ve Celalettin'in hayat seyri ve dünya görüşü yeni bir yön kazandı. Tasavufa ilgisi muhakkak olmakla birlikte yine de sıradan bir din adamı olarak yaşayan celalettin Şems'le karşılaştıktan sonra benlik denizini sınırlayan duvarları parçalamış ve çağlara sığmayan bir aşk ve iman okyanusu halinde akmaya başlamıştır. Bu karşılaşma Mevlana ile Şems'i iki aşık gibi birbirine bağlamış ve Mevlana'yı hem eski hayatından hem de eski dostlarından koparmıştır. Celalettin artık tüm zamanını Şems'le geçirmektedir. Bu sürekli beraberlik Mevlana'nın ihmale uğrayan eski dostları tarafından kıskançlıkla karşılanacak ve Şems'e komplolar düzenlenecektir. Mevlana'nın çevresi düşünmektedir ki Şems Konya'dan giderse Mevlana eski haline döner. Oysa ki bu asla olmamış Şems'in Konya'dan bir süre uzaklaşması Mevlana'yı iyice divaneye çevirmiştir. Dedikodular yüzünden Konya'yı 1246'da terk eden Şems, 1247'de tekrar bu kente geldi. Mevlana sevinçten uçuyordu. Ne yazık ki Şems'in başı bu kez çok daha ciddi bir sebepten derde girmişti. Bu da Mevlana'nın evlatlığı Kimya Hatun'du. Şems Kimya Hatun'la evlenmişti. Oysaki Mevlana'nın oğlu Alaaddin'in de bu kızda gönlü vardı. Mevlana ile Şems'in dostluğunu başından beri kıskananlar bu Kimya Hatun olayını da kullanarak Alaaddin ve yakınlarını Şems aleyhine iyice kışkırttılar. Nihayet Şems, 1247 yılı Aralık ayının 5. günü bir komployla ile öldürüldü. Şems'in öldürüldüğü Mevlana'dan uzun süre saklanmıştır. Halk arasında dolaşan söylentilere ise Mevlana bir türlü inanmak istememiştir. Olayın Mevlana'dan gizli tutulması yüzündendir ki, ne Sultan Veled'in eserinde ne de Spehsalarda Şems'in öldürülüşüne yer verilir. Mevlana Şems'in yine Şam'a gittiğini düşünmüş ve onu hep oralarda arayıp araştırmıştır. Nihayet durumu öğrenen Mevlana, bu ezel dostundan sürekli ayrılmış olmanın acısını içli mısralarla dile getirmeye başlamıştır. Sevgili, o gariplik yurdunda Neden bunca zamandır eyleşip kaldın? Bu gurbetten dön, gel gene, Niceye dek bu pişmanlık. Yüzlerce mektup yolladım, Yüzlerce yol gösterdim. Ya yolu bilmiyorsun, Ya mektubu okumuyorsun. Gel gene, O hapishanede senin kadrini kimse bilmez. Taş yüreklilerle oturma, Sen nihayet, ''Bu madenin gevherisin.'' ''Ey gönülden, candan kurtulan, ''Ey gönülden ve candan el yıkayan, ''Ey cihan tuzağından azad olan, ''Gene gel, sen dostlardansın.'' Birisi, ''Hoca Senayi öldü.'' dedi. ''Ölüm, böyle bir erek küçük bir iş değil.'' Saman değil ki, yelle uçtu diyelim. Su değil ki, kış yüzünden dondu farz edelim. Tarak değil ki, bir telden kırılsın. Tohum değil ki, yer onu sıkıp kurutsun. O, bu yeryüzünde bir altın madeniydi ki, iki cihanı da bir arpaya sayardı. Topraktan yaratılan bedenini toprağa attı. Akla mensup canını göklere çıkardı. Halkın bilmediği ikinci canı, bunu da şaşırtmak için söylüyorum ya, canana teslim etti. Saf şarap, tortuyla karışmıştı. Küpün ağzı açıktı, tortudan ayrıldı. Şems'in ölümünden sonra Mevlana, Konyalı kuyumcu ve Allah dostu Selahaddin'i sırdaş edindi. 10 yıl gibi bir zaman sonra Selahaddin de öldü ve Mevlana sırdaştığını Çelebi Hüsameddin adlı sufi ile sürdürdü. Bu süre zarfında insanlık tarihinin en büyük mirası arasına girmiş bulunan Mesnevi vücuda gelmiş bulunuyordu. Mevlana Celalettin 1273'te öldü. Mevlana, vefatından hemen önce geride bıraktığı binlerce insana şu ifadelerle seslenir. ''Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı? Ben de bu dünyanın gamı var. Dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit bir şüpheye düşme. Benim için ağlama.'' ''Yazık, yazık deme.'' Şeytanın oyununa düşer, düzenine kapılırsan yazık olur. ''Yazık, yazık.'' demenin sırası gelir. Cenazemi görünce ''Ah ayrılık, ayrılık.'' demeye kalkışma. Kavuşup buluşmam o zamandır benim. Beni kabre indirip bırakınca ''Elveda, elveda.'' deme. Çünkü kabir can topluluğunun bir perdesidir. Batmayı gördün ya, Doğmayı da seyret. Güneşe, aya batmadan ne ziyan geliyor ki? Sana batmak görünür ama, Doğmaktır o. Mezar, hapis görünür ama, Canın kurtuluşudur o. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi? Ne diye insan tohumunda da böyle bir şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da, Dolu dolu çıkmadı Can Yusuf'u Ne diye kuyuda feryat etsin Bu yanda Ağzını yumdun mu Aç o yanda Artık senin hay huyun Mekansızlık aleminin Havalarındadır Mesnevi Mesnevi, klasik doğu edebiyatında bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı mezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi. Mesnevi, her ne kadar klasik doğu şiirinin bir türü ise de, mesnevi denildiği zaman akla Mevlana'nın Mesnevisi gelmektedir. Mevlana Mesnevi'yi Hüsamettin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştır. Katibi Hüsamettin Çelebi'nin söylediğine göre Mevlana mesnevi beyitlerini meram'da gezerken, otururken, yürürken hatta sema ederken söylermiş. Çelebi Hüsamettin de yazarmış. Mesnevi'nin dili Farsçadır. Halen Mevlana Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunan en eski Mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25.618'dir. Mesnevi'nin vezni, failatun failatun fa'ilündür. Mevlana, altı ciltlik mesnevisinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini ...birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır. Divanı Kebir Divan, şairlerin şiirlerini topladıkları deftere denir. Divanı Kebir, büyük defter veya büyük divan manasına gelir. Mevlana'nın çeşitli konularda söylediği şiirlerin tamamı bu divandadır. Divanı Kebir'in dili Farsça olmakla beraber içinde Arapça, Türkçe ve Rumca şiire de yer verilmiştir. Mektubat Mevlana'nın başta Selçuklu hükümdarlarına ve devrin ileri gelenlerine nasihat için Kendisinden sorulan ve halli istenen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler vermek için yazdığı 147 adet mektuptur. Mevlana bu mektuplarında edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen konuştuğu gibi yazmıştır. Mektuplarında kulunuz, bendeniz gibi kelimelere hiç yer vermemiştir. hitaplarında mevki ve memuriyet adları müstesna mektup yazdığı kişinin aklına inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap tarzı yakışıyorsa onu kullanmıştır fihi mafi fihi mafi bir cümle olup ne varsa içindedir manasına gelmektedir Bu eser, Mevlana'nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bunların, oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. Eser, 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde, bazı siyasi olaylara da değinilmiştir. Bu nedenle bu eser, tarihi açıdan da büyük bir önem taşımaktadır. Eserde, cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, mürşit ve mürid, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir. Mecalis-i Seba Mecalis-i Seba, yani yedi meclis kendi adından anlaşılacağı üzere Hazreti Mevlana'nın yedi meclisinin yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlana'nın vaazları Çelebi Hüsamettin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunulmamak kaydıyla eklentiler yapılmıştır. Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana dergahının yeri Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken bahçe Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanul Ulema Bahaeddin Veled'e hediye edilmiştir. Sultanul Ulema 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedilmiştir. Bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir. Sultanul Ulema'nın ölümünden sonra kendisini sevenler Mevlana'ya müracaat ederek babasının mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlana, gök kubbeden daha iyi türbe olur mu? diyerek bu isteği reddetmiştir. Ancak kendisi 17 Aralık 1273 yılında vefat edince Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Mevlana'nın mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir. Kubbe-i Hadra yani yeşil kubbe denilen türbe dört fil ayağı üzerine 130.000 Selçuki dirhemine, mimar Tebrizli Bedrettin'e yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra inşaî faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Mevlevi Dergahı ve Türbe, 1926 yılında Konya Asar-ı Atika Müzesi adı altında müze olarak hizmete başlamıştır. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı Mevlana Müzesi olarak değiştirilmiştir. Müze alanı bahçesiyle birlikte 6500 metrekareyken. yeri istimdak edilerek gül bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 metrekareye ulaşmıştır. Müzenin avlusuna Dervişan kapısından girilir. Avlunun kuzey ve batı yönü boyunca derviş hücreleri yer almaktadır. Güney yönü Matbah ve hürrem Paşa Türbesi'nden sonra Üçler Mezarlığı'na açılan Hamuşan yani susmuşlar kapısıyla son bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun ve Hasan Paşa türbeleri yanında semahane ve mescit bölümleriyle Mevlana ve aile fertlerinin mezarlarının da içerisinde bulunduğu ana bina yer alır. Avluya Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı şadırvanla Şebi Aruz havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan Selsebil adı verilen çeşme ayrı bir renk katmaktadır. Müzik Tilavet odası. Müzik Tilavet Arapça bir kelime olup, Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle ve usulüne uygun olarak okuma anlamına gelir. Geçmişte bu odada Kur'an-ı Kerim olduğu için buraya tilavet odası denmiştir. Halen hat dairesi olarak kullanılmaktadır. Hat dairesinde Mahmud Celalettin, Mustafa Rakım, Hulusi, Yesarizade gibi devirlerinin meşhur hattatlarının levhaları yanında Sultan 2. Mahmud'un yazdığı altın kabartma bir levhada yer almaktadır. Huzuru Pir Türbe salonuna Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa'nın 1599 yılında yaptırdığı gümüş kapıdan girilir. Burada bulunan iki vitrin içerisinde Mevlana'nın meşhur eserlerinden Mesnevi'nin, Divanı Kebir'in en eski nüshaları sergilenmektedir. Türbe salonunu üç küçük kubbe örter. Üçüncü kubbeye post kubbesi de denilir ve yeşil kubbeye kuzey yönünden bitişiktir. Türbe salonu doğuda, güneyde ve kuzeyde yüksekçe bir setle çevrilir. Kuzeyde iki parça halinde yer alan yüksek setlerde altı Horasan erinin sandukaları yer almaktadır. Horasan erlerinin hemen ayak ucunda ise İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han için yapılmış nişan taşı sergilenmektedir. Yine burada yer alan iki levha, Mevlana'nın felsefesini ve düşünce sistemini açıklaması açısından mühimdir. Birinci levha Türkçedir ve şöyledir. ''Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol'' Hz. Mevlana İkinci levha ise Mevlana'nın Farsça bir rubaysidir. Rubayi'nin Türkçe çevirisi şöyledir. Gel, gel, ne olursan ol gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Hz. Mevlana Türbe salonunu doğuda ve güneyde çevreleyen yüksek ceset üzerindeyse Mevlana ve babası Bahaeddin Veledin soyundan gelme, onu hanımlara ait olmak üzere 55 adet mezarla Hüsamettin Çelebi, Selahaddin Zelkubi ve Şeyh Kerimüddin gibi Mevlevilikte makam sahibi olmuş 10 kişiye ait toplam 65 mezar bulunmaktadır. hanımlara ait mezarların üzerinde yer alan sandukalara sikke konulmamıştır. Yeşil kubbenin tam altında Mevlana'nın ve oğlu Sultan Veled'in mezarları yer almaktadır. Mezarların üzerindeki iki bombeli mermer sandukayı 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. Sandukaların üzerinde yer alan altın sırma terlerle işlenmiş puşi de ise Sultan II. Abdülhamit tarafından 1894 yılında yaptırılmıştır. Halen Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'in mezarı üzerinde bulunan ve bazı kişilerin oğlu gelince babası ayağa kalkmış dedikleri ahşap sandukaysa bir Selçuklu şaheseri olup 1274 yılında Mevlana için yaptırılmıştır. Kanuni Mevlana ve oğlu Sultan Veled'in mezarları üzerine 1565 yılında yeni bir mermer sanduka yaptırınca ahşap sanduka buradan kaldırılmış ve sandukası olmayan Mevlana'nın babasının mezarının üzerine konulmuştur. SEMAHANE Semahane bölümü, mescit ile birlikte 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Semahane'de Sema, 1926 yılında dergah müze oluncaya kadar devam etmiştir. Semahane'de yer alan naat kürsüsü ve müzisyenlerin oturdukları mutrip hücresiyle erkekler ve hanımlara ait mahviller orijinal halleriyle korunurken Semahane'nin uygun duvarlarında tarihi halılar ve yine vitrinler içerisinde madeni ve ahşap eserlerle mevlevi musiki aletleri sergilenmektedir. mescit Mescide çera kapısından girilir. Ayrıca mezarların bulunduğu Huzur Pir ve Semahane bölümlerinden de birer küçük kapıyla geçişler vardır. Bu bölümde Müezzin Mahfili ve Mesnevi Han kürsüsü orijinal halleriyle muhafaza edilmektedir. Mescidin güney duvarı üzerinde çok değerli halı ve ahşap kapı numuneleri sergilenirken, mescit içerisine serpiştirilen 10 adet vitrinde de çok değerli cilt, ...hat ve tesip numuneleri sergilenmektedir. Halı-Kumaş Bölümü Derviş Hücreleri Mevlana dergahının ön avlusunun batı ve kuzey yönünü çevreleyen, ...her birinde birer küçük kubbe ve baca bulunan 17 hücre bulunmaktadır. Bu hücreler... Padişah 3. Murat tarafından 1584 yılında dervişlerin ikameti için yaptırılmıştır. Bu hücrelerden giriş kapısının sağında kalan dört hücre halen gişe ve idare binası olarak kullanılmaktadır. Girişin solunda kalan 13 hücrenin baştan iki tanesi posneşiğin ve mesnevihan hücresi olarak orijinal eşyalarıyla teşhir edilmiştir. Matbah bölümü Matbah müzenin güneybatı köşesinde yer alır. 1584 yılında Sultan 3. Murat tarafından yaptırılmıştır. Dergahın müzeye dönüştürüldüğü 1926 yılına kadar yemek ihtiyacı burada karşılanıyordu. 1990 yılında yapılan onarımlardan sonra bu bölümün teşhir ve tanzimi Mankenlerle yeniden yansıtır. Matbahın asıl işlevi olan yemek pişirme ve somat denilen sofrada yemek yeme adabı mankenlerle anlatılmaya çalışılmıştır. Matbahın diğer işlevlerinden olan nevniyaz denilen Mevlevi aday adayı saka postu üzerinde otururken sema talim çivisi yanındaysa sema dedesinin can tabir edilen Mevlevi derviş adayına Sema'a talim ettirişi anlatılmaya çalışılmıştır.